Ehli sünnet fırkalar içinde bir fırka değildir İtikadi fırkalar içinde bir fırka değildir Ehli sünnet ana gövdedir Ondan sapmalar olmuştur Fırkalar onlardır Biz fırka değiliz ehli sünnet fırka değil Bu dinin ana gövdesidir özüdür kendisidir Onun için günümüzde bazen Bilhassa bir takım akademik çevrelerde Hepsinde demeyelim ama bazılarında Ehli sünnet de itikadi fırkalardan bir fırka olarak anlatılır Bu çok yanlıştır. Bu hayati derecede e, yanlış bir e, takdimdir. Ehli sünnet bir fırka değildir. Bu dinin özüdür kendisidir. Sonradan Sonra, ortaya çıkmış bir şey de değil. İşte oradan kaynaklanıyor mesela. Yani sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren bu din e, bir takım subjektif, ona göreli, buna göreli bir takım açılımlara maruz kalmış. Herkes bir şey söylemiş, herkes bir düşünce ortaya koymuş. Ehl-i sünnetim diyen insanlar da bir düşünce ortaya koymuşlar. Böylece fırkalar oluşmuş. Hayır böyle değil. Bu din kesintisiz biçimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe-i kiram vasıtasıyla intikal etmiş gelecek nesillere. E, ve bu ümmetin kahir ekseriyeti o istikameti muhafaza etmiş. Bu, oradan sağa ya da sola sapmalar olmuş zaman içinde muhtelif sebeplerle siyasi, itikadi, dini, dahili, harici pek çok sebeple sapmalar olmuş. Bu sapmalara biz fırkalar diyoruz. Bid'at fırkalar diyoruz. Nereden sapmışlar? Ana gövdeden sapmışlar. Ana gövde ne? Bilahare ehl sünne vel denen gövde. Peki niye böyle bir isim almış bu gövde? Yani sahabe-i kiram döneminde ehli sünnet diye bir kavram var mı? Yok. Bu ismi nereden almış? Şimdi düşünün ki sahabe-i kiramın özellikle genç kuşağının hayatta olduğu bir dönemde muhtelif bid'at akımlar, fikirler ortaya çıkmaya başlamış. Mesela Irak coğrafyasından iki kişi tabiundan iki kişi bir hac mevsiminde Medine'ye gitmişler. Medine'de, Mekke'de hac görevini yaptıktan sonra Medine'ye gelmişler. Orada özellikle Abdullah bin Ömer gibi, Ebu Saidi Kudri gibi radıyallahu Anhuma genç kuşak sahabiler var. Onları mutlaka görelim onlara soracaklarımız var diye o Onları aramaya koyulmuşlar ve Mescid-i Mescid Nebi'de bulmuşlar Abdullah bin Ömer'i radıyallahu anh. Demişler ki ey Ebu Abdurrahman biz Irak'tan geliyoruz ve sana soracaklarımız var. Buyurun demiş. Bizim oralarda bir takım adamlar türedi demişler. İşte Mabet elcüheni bu ilk kaderiyenin, mutezilenin fikir babalarından birisi. Bunlar kader yoktur diyor. Bunlara karşı ne dersiniz ne yapalım? Şimdi dikkat ederseniz burada iki husus öne çıkıyor. Bir, daha önce Ümmet-i Muhammed'in duymadığı bir şey ortaya çıkmış, bir fikir ortaya çıkmış ve e, o dönemde ümmetin kanaat önderi konumundaki insanlar bu fikri yadırgamışlar. Kader yoktur diye bir ideoloji, bir fikir çıkmış ortaya. İşte ehli bidat. O güne kadar ümmet böyle bir şey bilmiyor. Kader yoktur diyen birine rastlamamış. İkinci husus, Bunu bir sahabiye soralım diyorlar. Kur'an elimizde, sünnet elimizde biz buna cevap verelim demiyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın dizinin dibinde yetişmiş bir sahabiyi bulalım ona soralım bakalım ne diyecek bu konuda diyorlar. İki husus çok önemli. Abdullah bin Ömer'i buluyorlar mescitte ve arz ediyorlar meseleyi. Radiyallahu anhuma. O da diyor ki memleketinize döndüğünüzde onlara söyleyin Abdullah bin Ömer onlardan beridir. Onlar da Abdullah bin Ömer'den beridir Teberri ediyor yani. Sonra da Ali Efet ve Selam Efendimiz'den kendisine nakledilmiş, ulaşmış kader konusunu işleyen birkaç sahip hadis naklediyor onlar. Şimdi buradan önümüze bir şey çıkıyor. Bu aşamaya kadar ümmeti Muhammed kader yoktur diye bir fikre rastlamamış. Kader vardır demiş, buna inanmış Kur'an-Sünnet onlara bunu söylemiş. Fakat Tarihin bir kertesinde birileri ortaya çıkmış, bir takım sebeplerle kader yoktur demişler. Kul kendi fiilini kendi yaratır. Allah'ın kulun hayatına, kararlarına, tercihlerine müdahalesi yoktur demişler. İnsanlar da bunu yadırgamış, garipsemiş ve sahabeye sorma ihtiyacı hissetmişler. Şimdi bu insanlara kaderiye diyoruz, kader yoktur diyenlere. Peki öbürlerine ne diyeceğiz? Bunu yadırgıyana, yani. bunu yadırgıyana, sahabeyi bulup ona sorana ne diyeceğiz? Bir şey dememiz lazım. Kader yoktur diyen insanlar Kur'an ve sünnetten bir biçimde sapmış insanlar. Kader vardır diyenler Kur'an ve sünnet çerçevesinde bunu söylüyorlar ama özel bir isimleri yok. Bilahare buraya biz bu ana gövdeye ehli sünnet ve cemaat diyeceğiz. Yani sünnet ve cemaat